Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bizimle karşılaşmayı ummayanlar, Bize ya melekler indirilmeliydi ya da Rabbimizi görmeliydik dediler. Andolsun ki onlar kendileri hakkında kibre kapılmışlar ve azgınlıkta pek ileri gitmişlerdir. وقال الذين لا يرجون لقاء Melekleri görecekleri gün, günahkarlara o gün hiçbir sevinç haberi yoktur ve size sevinmek yasaktır yasak diyeceklerdir. يَوْمَ يَعْوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرًا يَوْمَ اِذِ Onların yaptıkları her bir işi ele alırız. Onu, Saçılmış zerreler haline getiririz. <Sessizlik> O gün cennetliklerin kalacakları yer çok huzurlu ve dinlenecekleri yer pek güzeldir. Ashabul cenneti yevme izin khayrun mustekarran ve O gün gökyüzü beyaz bulutlarla yarılacak ve melekler bölük bölük indirileceklerdir. <Sessizlik> İşte o gün, gerçek mülk çok merhametli olan Allah'ındır. Kafirler için de pek çetin bir gündür o. el yevme izinil Ve kâne O gün zalim kimse ellerini ısırıp şöyle der. Keşke o peygamberle birlikte bir yol tutsaydım. <gülüyor> Yazık bana. Keşke falancayı dost edinmeseydim. Çünkü zikir, Kur'an bana gelmişken o hakikaten beni ondan saptırdı. Şeytan insanı uçurma sürükleyip sonra yüzüstü bırakıp rezil rüsvaya eder. Laqad <gülüyor> Peygamber der ki, ey Rabbim, kavmim bu Kur'an'ı büsbütün terk ettiler. İşte biz böylece her peygamber için suçlulardan düşmanlar peyda ettik. Hidayet verici ve yardımcı olarak Rabbin yeter. İnkar edenler, Kur'an ona bir defada topluca indirilmeli değil miydi? dediler. Biz onu senin kalbine iyice yerleştirmek için böyle yaptık ve onu tane tane okuduk. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك ينسى ve onların sana getirdikleri hiçbir temsil yoktur ki sana doğrusunu ve daha açığını getirmeyelim <gülüyor> Yüzü koyun cehenneme toplanacak olanlar, işte onlar, yerleri en kötü, yolları en sapık olanlardır. Allah <gülüyor> Andolsun biz Musa'ya kitabı verdik. Kardeşi Harun'u da ona yardımcı yaptık. <gülüyor> Ayetlerimizi yalan sayan kavme gidin dedik. Sonunda onları yerle bir ediverdik. Ben kul Nuh kavmine gelince peygamberleri yalancılıkla itham ettiklerinde onları suda boğduk ve kendilerini insanlar için bir ibret yaptık. Zalimler için acıklı bir azap hazırladık. <gülüyor> Adı, Semudu, de inkarcılıklarından Adı, Semudu, Res halkını ve bunlar arasında daha birçok nesilleri de inkarcılıklarından ötürü helak ettik. Onların her birine misaller getirdik. Ama öğüt almadıkları için hepsini kırdık geçirdik. <gülüyor> Andolsun bela ve felaket yağmuruna tutulmuş olan o beldeye uğramışlardır. Peki onu görmüyorlar mıydı? Hayır. Onlar öldükten sonra dirilmeyi ummamaktadırlar. <gülüyor> Seni gördükleri zaman, bu mu Allah'ın peygamber olarak gönderdiği diyerek hep seni alaya alıyorlar. <gülüyor> Şayet tanrılarımıza inanmakta sebat göstermeseydik, gerçekten bizi neredeyse tanrılarımızdan saptıracaktı, diyorlar. Azabı gördükleri zaman, asıl kimin yolunun sapık olduğunu bilecekler. E? On senfaya Kötü duygularını kendisine tanrı edinen kimseyi gördün mü? Sen ona koruyucu olabilir misin? Yoksa sen onların çoğunun gerçekten dinleyeceğini yahut düşüneceğini mi sanıyorsun? Hayır. Onlar hayvanlar gibidir. Hatta onlar yolca daha da sapıktırlar. Am Rabbinin gölgeyi nasıl uzattığını görmedin mi? Eğer dileseydi, onu elbet hareketsiz kılardı. Sonra biz güneşi ona delil kıldık. Sonra onu yavaş yavaş kendimize çektik. Sizin için geceyi örtü, uykuyu istirahat kılan, gündüzü de dağılıp çalışma zamanı yapan odur. Rüzgarları rahmetinin önünde müjdeci olarak gönderen. Odur. Biz ölü toprağa can vermek, yarattığımız nice hayvanlara ve nice insanlara su vermek için gökten tertemiz su indirdik. Bana biraz daha Andolsun bunu insanların öğüt almaları için aralarında çeşitli şekillerde anlatmışızdır. Ama insanların çoğu illen nankörlük edip diretmiştir. وَلَقَدْ <gülüyor> صَرَّفْنَاهُ Şayet dileseydik, elbet her ülkeye bir uyarıcı gönderirdik. O halde kafirlere boyun eğme ve bununla onlara karşı olanca gücünle Büyük bir savaş ver. <gülüyor> Birinin suyu tatlı ve susuzluğu giderici, Diğerinin ki tuzlu ve acı iki denizi salı veren ve aralarına bir engel, aşılmaz bir sınır koyan odur. sudan bir insan yaratıp onu nesep ve sıhriyet, kan ve evlilik bağından doğan yakınlığa dönüştüren O'dur. Rabbinin her şeye gücü yeter. Allah'ı bırakıp kendilerine ne fayda ne de zarar verebilen şeylere kulluk ediyorlar. İnkarcı da Rabbine karşı uğraşıp durmaktadır. Biz seni ancak müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. De ki, buna karşılık sizden... ''Rabbine doğru bir yol tutmayı dileyen kimseler olmanız dışında herhangi bir ücret istemiyorum.'' Ölümsüz ve daima diri olan Allah'a güvenip dayan. Onu hamd ile tesbih et. Kullarının günahlarını O'nun bilmesi yeter. What? Gökleri yeri ve ikisinin arasındakileri altı günde yaratan sonra arşa istiva eden rahmandır bunu bir bilene sor Allah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 Gökte burçları var eden, onların içinde bir çera, güneş ve nurlu bir ay barındıran Allah, yüceler yücesidir. Tebârak el-lezi ce'ala fîs-semâ-i burûcen ve ce'ala fîhâ İbret almak veya şükretmek dileyen kimseler için geceyle gündüzü birbiri ardınca getiren de O'dur. <gülüyor> Rahman'ın kulları onlardır ki yeryüzünde tevazuyla yürürler ve kendini bilmez kimseler onlara laf attığında selam derler. Ve ibadurrahmanilllezîne yemsûne gecelerini Rablerine secde ederek ve kıyam durarak geçirirler. <Sessizlik> ve şöyle derler, Rabbimiz, cehennem azabını üzerimizden sav. Doğrusu onun azabı gelip geçici değil, devamlıdır. <gülüyor> Orası cidden ne kötü bir yerleşme ve ikamet yeridir. Harcadıklarında ne israf ne de cimrilik ederler. İkisi arasında orta bir yol tutarlar. وَالَّذ۪ينَ <Sessizlik> <Sessizlik> Yine onlar ki Allah ile beraber başka bir tanrıya yalvarmazlar.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 Kıyamet günü azabı kat kat artırılır ve onda alçaltılmış olarak devamlı kalır. Yudâ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 Kim tevbe edip iyi davranış gösterirse, şüphesiz o, tevbesi kabul edilmiş olarak Allah'a döner. Yalan yere şahitlik etmezler. Boş sözlerle karşılaştıklarında vakarla geçip giderler. Vallahi. Kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatıldığındaysa onlara karşı sağır ve kör davranmazlar. Okullar Rabbimiz bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler bağışla ve bizi takva sahiplerine önder kıl derler. <Gülüyor> İşte onlara sabretmelerine karşılık cennetin en yüksek makamı verilecek, orada hürmet ve selamla karşılanacaklardır. Ule! Orada ebedi kalacaklardır. Orası ne güzel bir yerleşme ve ikamet yeridir. <gülüyor> deki yalvarmanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin kesin kes yalan saydınız onun için azap yakanızı bırakmayacaktır kul ma ya'bau bikum rabbi law la du'aukum faqad kadzevtum فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا صَدَقَ اللّٰهُ ŞU'ARA Sûresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla tasin mi Bismillahirrahmanirrahim. Tâsîm-mîm. Bunlar apaçık kitabın ayetleridir. Onlar iman etmiyorlar diye neredeyse kendine kıyacaksın. Leallake vâhi'un nefseke Biz, dilesek onların üzerine gökten bir mucize indiririz de ona boyunları eğilip kalır inna <gülüyor> nunazzilna Kendilerine o çok esirgeyici Allah'tan hiçbir yeni öğüt gelmez ki ondan yüz çevirmesinler. Üstelik yalandır derler. Fakat alay edip durdukları şeylerin haberleri yakında onlara gelecektir. <gülüyor> Yer yüzüne bir bakmazlar mı? Orada her güzel çiftten nice bitkiler yetiştirdik. Şüphesiz bunlarda bir nişane vardır ama çoğu iman etmezler. İn şüphe yok ki Rabbin, mutlak galip ve engin merhamet sahibidir. Hani Rabbin Musa'ya, o zalimler güruhuna, Firavun'un kavmine git. Hala sakınmayacaklar mı onlar diye seslenmişti. <Gülüyor> Musa şöyle dedi, Rabbim, doğrusu beni yalancılıkla suçlamalarından korkuyorum. <gülüyor> Bu durumda içim daralır. Dilim dönmez. Onun için Harun'a da elçilik ver. Ve Ve la ''Onların bana isnat ettikleri bir suç da var. Bundan ötürü beni öldürmelerinden korkuyorum.'' Allah buyurdu, ''Hayır.'' İkiniz mucizelerimizle gidin. Şüphesiz ki biz sizinle beraberiz. Her şeyi işitmekteyiz. Kul kel la bi ayatina Hadi Firavuna gidip deyin ki gerçekten biz alemlerin Rabbinin elçisiyiz. Fatia Firavuna fukulainna rasulu rabbil alamin İsrail oğullarını bizimle beraber gönder. Kendisine Allah'ın emri tebliğ edilince Firavun dedi ki Biz seni çocukken himayemize alıp büyütmedik mi? ''Hayatının birçok yıllarını aramızda geçirmedin mi?'' Sonunda o oh, yaptığın kötü işi de yaptın. Sen nankörün birisin. <gülüyor> Musa ben dedi.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 O nimet diye başıma kaktığınsa, İsrailoğullarını kendine kul köle etmendir. وَتِلْكَ نِعْبَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّتَّ بَن۪ي Firavun şöyle dedi. "Alemlerin Rabbi dediğin de nedir? <gülüyor> Musa cevap verdi. Eğer işin gerçeğini düşünüp anlayan kişiler olsanız, o göklerin Yerin ve ikisi arasında bulunan her şeyin Rabbidir. <gülüyor> Sirav'ın etrafında bulunanlara, işitiyor musunuz?'' dedi. <gülüyor> Musa dedi ki, ''O sizin de Rabbiniz, daha önceki atalarınızın da Rabbidir.'' Size gönderilen bu elçiniz mutlaka delidir, dedi. <gülüyor> Musa devamla şunu söyledi. Şayet, Aklınızı kullansanız, O doğunun, batının ve ikisinin arasında bulunanların Rabbidir. <gülüyor> Firavun, ''Benden başkasını Tanrı edinirsen and olsun ki seni zindanlıklardan ederim.'' dedi. ''Kâle le ilittehazte ilahen gayriyle ec'alenneke Musa, sana apaçık bir şey getirmiş olsam da mı? dedi. <gülüyor> Firavun, doğru söyleyenlerden sen hadi getir onu diye karşılık verdi. nefe <gülüyor> bunun üzerine Musa asasını atı verdi Bir de ne görsünler Asa apaçık koca bir yılan Elini de koynundan çıkardı. O da seyredenlere bembeyaz görünen, nur saçan bir şey olu vermiş. وَنَزَعَدَهُ فَاِذَا هِيَ Firavun çevresindeki ileri gelenlere ''Bu'' dedi, doğrusu çok bilgili bir sihirbaz.'' sizi sihriyle yurdunuzdan çıkarmak istiyor şimdi ne buyurursunuz Dediler ki, onu ve kardeşini eyle ve şehirlere toplayıcı görevliler gönder. ve <Sessizlik> Ne kadar bilgisi derin sihirbaz varsa sana getirsinler. Böylece sihirbazlar belli bir günün tayin edilen vaktinde bir araya getirildi. فَجُمِعَ <gülüyor> السَّحَارَةُ Halka, siz de toplanıyor musunuz? denildi. وَقِيلَ <gülüyor> لِمَّاسِهَا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 Firavun cevap verdi, ''Evet, o takdirde hiç şüphe etmeyin, gözde kimselerden de olacaksınız.'' Musa onlara ''Ne atacaksanız atın'' dedi. Bunun üzerine İplerini ve değneklerini attılar ve Firavun'un kudreti hakkı için elbette bizler galip geleceğiz dediler. Altyazı <gülüyor> Sonra Musa asasını attı. Bir de ne görsünler? Onların uydurduklarını yutuveriyor. Ve elqa Musa Sihirbazlar derhal secdeye kapandılar. <gülüyor> Alemlerin Rabbine, Musa ve Harun'un Rabbine iman ettik dediler. Firavun dedi ki, Ben size izin vermeden ona iman ettiniz ha? Demek ki size sihri öğreten büyüğünüz o. Ama şimdi bileceksiniz. Andolsun ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama kestireceğim. Hepinizi astıracağım. Zararı yok dediler. Biz şüphesiz Rabbimize döneceğiz. Biz ilk iman edenler olduğumuz için Rabbimizin hatalarımızı bağışlayacağını umarız. kullarımı geceleyin yola çıkar çünkü takip edileceksiniz diye vahy ettik. <Gülüyor> Firavun da şehirlere toplayıcılar gönderdi. Esasen bunlar sayıları az, bölük pörçük bir cemaattir. Böyleyken, kesin kes bizi öfkelendirmişlerdir. وَاِنَّهُمْ لَمَا لَغَائِذُونَ Bizse, elbette uyanık ve yek vücut bir cemaatiz, diyor ve dedirtiyordu. Ama biz onları bahçelerden, pınarlardan, hazinelerden ve değerli bir yerden çıkardık. <gülüyor> Böylece bunlara İsrailoğullarını mirasçı yaptık. Derken Firavun ve adamları gün doğumunda onların ardına düştüler. İki topluluk birbirini görünce Musa'nın adamları işte yakalandık dediler. Musa asla dedi. Rabbim şüphesiz benimledir. Bana yol gösterecektir. Bunun üzerine Musa'ya Asan'la denize vur diye vahyettik. Vurunca deniz derhal yarıldı. Her bölük koca bir dağ gibi oldu. Be kan ötekilerini de oraya yaklaştırdık <Sessizlik> Musa ve beraberinde bulunanların Hepsini kurtardık. Sonra ötekilerini suda boğduk. Şüphesiz bunda bir ibret vardır, ama çokları iman etmiş değillerdir. fi ma kana Şüphesiz Rabbin. İşte o mutlak galip ve engin merhamet sahibidir. Onlara İbrahim'in haberini de naklet. Aslu'aleyhim <gülüyor> nebâ'a Hani o babasına ve kavmine neye tapıyorsunuz demişti? İz qâle li ve kavmihi putlara tapıyoruz ve onlara tapmaya devam edeceğiz, diye cevap verdiler. <gülüyor> İbrahim, peki dedi, Yalvardığınızda onlar sizi işitiyorlar mı? Allah <gülüyor> Yahut size fayda ya da zarar verebiliyorlar mı? şöyle cevap verdiler. Hayır. Ama biz babalarımızı böyle yapar bulduk. Aa! İbrahim dedi ki, İyi ama ister sizin, ister önceki atalarınızın neye taptığınızı düşündünüz mü? onlar benim düşmanımdır. Ancak alemlerin Rabbi. <gülüyor> Beni yaratan, ve Bana Doğru Yolu Gösteren O'dur. <gülüyor> Beni Yediren, içiren O'dur. Hastalandığım zaman bana şifa veren O'dur. وَاِذَا <gülüyor> مَنْ Benim canımı alacak, sonra beni diriltecek O'dur. وَاللّٰهُ ve hesap günü hatalarımı bağışlayacağını umduğum O'dur. Rabbim bana hikmet ver ve beni iyiler arasına kat. Bana sonra gelecekler için de iyilikle anılmak nasibeyle. Beni Naim cennetinin ن ن ي Babamı da bağışla. Çünkü o sapıklardandır. <gülüyor> Dirilecekleri gün beni mahcup etme. O gün ne mal fayda verir ne de evlat. Ancak Allah'a kalbi selim temiz bir kalple gelenler o günde fayda bulur cennet takva sahiplerine yaklaştırılır. Ve lil Cehennemde azgınlara apaçık gösterilir. Onlara Allah'tan gayrı taptıklarınız hani nerede? Size yardım edebiliyorlar mı? Veya kendilerine yardımları dokunuyor mu? denilir. Artık onlar, o azgınlar ve iblis orduları toptan oraya tepe taklak atılırlar. Fakum <Sessizlik> Orada birbirleriyle çekişerek şöyle derler. Vallahi biz gerçekten apaçık bir sapıklık içindeymişiz. Çünkü biz sizi alemlerin Rabbi ile eşit tutuyorduk. İbn Rabbil Bizi ancak o günahkarlar saptırdı. Şimdi artık bizim ne şefaatçilerimiz var ne de yakın bir dostumuz. <Gülüyor> Ah keşke bizim için bir dönüş daha olsa da mü'minlerden olsak. Bunda elbet alınacak büyük bir ders vardır. Ama çokları iman etmezler. kana mu'minin şüphesiz Rabbin işte o mutlak galip ve engin merhamet sahibidir. O rahim Nuh kavmi de peygamberleri yalancılıkla suçladılar.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 Onun için Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Onlar şöyle cevap verdiler: Sana düşük seviyeli kimseler tabi olup dururken biz sana iman eder miyiz hiç? Nu dedi ki, onların yaptıkları hakkında bilgim yoktur. Onların hesabı ancak Rabbime aittir. Bir düşünseniz. Ben iman eden kimseleri kovacak değilim. Ben ancak apaçık bir uyarıcıyım. Dediler ki, Ey Nuh! Vazgeçmezsen iyi bil ki taşlanmışlardan olacaksın. ''Nuh, Rabbim'' dedi. ''Kavmim beni yalancılıkla suçladı.'' ''Kâle <gülüyor> ''Artık benimle onların arasında sen hükmünü ver, beni ve beraberimdeki müminleri kurtar.'' Bunun üzerine biz, onu ve beraberindekileri, o dolu geminin içinde kurtardık. Sonra da geri kalanları suda boğduk. Doğrusu bunda büyük bir ders vardır. Ama çokları iman etmezler. <gülüyor> Şüphesiz Rabbin, işte O, mutlak galip ve engin merhamet sahibidir. Ad kavmi de peygamberleri yalancılıkla suçladı.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 siz her yüksek yere bir alamet dikerek eğleniyor musunuz? Temelli kalacağınızı umarak sağlam yapılar mı ediniyorsunuz? وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ Yakaladığınız zaman zorbalar gibi mi yakalıyorsunuz? وَاِذَا بَقَشْتُمْ بَقَشْتُمْ جَبَّ Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. <Sessizlik> Bildiğiniz şeyleri size veren, size davarlar, oğullar, bağlar, pınarlar ihsan edenden sakının. sizin hakkınızda muazzam bir günün azabından endişe ediyorum. <gülüyor> Onlar şöyle dediler. Sen öğüt versen de, vermesen de... Öncekilerin geleneğinden başka bir şey değildir. Biz azaba uğratılacak da değiliz. Böylece onu yalancılıkla suçladılar. Biz de kendilerini helak ettik. Doğrusu bunda büyük bir ibret vardır ama çokları iman etmezler. Şüphesiz Rabbin, işte O, mutlak galip ve engin merhamet sahibidir. <gülüyor> Semud kavmi de peygamberleri yalancılıkla suçladı.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 Siz burada, bahçelerin, pınarların içinde, ekinlerin, salkımları sarkmış hurmalıkların arasında güven içinde bırakılacak mısınız? <gülüyor> sanıp dağlardan ustaca evler yontuyorsunuz. Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Yeryüzünde bozgunculuk yapıp dirlik düzenlik vermeyen aşırı gidenlerin emrine uymayın. Dediler ki, sen olsa olsa iyice büyülenmiş birisin. Sen de ancak bizim gibi bir insansın. Eğer doğru söyleyenlerden sen. Hadi bize bir mucize getir. Ali işte bu dişi devedir onun bir su içme hakkı vardır belli bir günün içme hakkı da sizindir dedi Kole. Ona bir kötülükle ilişmeyin, yoksa sizi muazzam bir günün azabı yakalayı verir. Buna rağmen onlar deveyi kestiler. Ama pişman da oldular. Bunun üzerine onları azap yakaladı. Doğrusu bunda büyük bir ders vardır. Ama çokları iman etmezler. Ve Şüphesiz Rabb'in işte o mutlak galip ve engin merhamet sahibidir. <Gülüyor> Lut kavmi de Peygamberleri yalancılıkla suçladı.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 Kalbinizin sizler için yarattığı eşlerinizi bırakıp da insanlar içinden erkeklere mi yaklaşıyorsunuz? Doğrusu siz sınırı aşmış bir kavimsiniz. At Onlar şöyle dediler ''Ey Lut, vazgeçmezsen iyi bil ki sürgün edilmişlerden olacaksın.'' Lut, doğrusu, dedi, ben sizin bu işinizden tiksinmekteyim. <gülüyor> Rabbim, beni ve ailemi onların yapa geldiklerinden kurtar. Onun üzerine onu ve bütün ailesini kurtardık. Ancak bir koca karı müstesna. O geride kalanlardan oldu. Sonra diğerlerini helak ettik. Üzerlerine öyle bir yağmur yağdırdık ki, uyarılanların yağmuru ne de kötü... Elbet bunda büyük bir ibret vardır. Fakat çokları iman etmezler. Şüphesiz Rabbin, işte O, mutlak galip ve engin merhamet sahibidir. <gülüyor> Eyke halkı da peygamberleri yalancılıkla suçladı ke zebasahu Şuayb onlara şöyle demişti Sakınmaz mısınız İz qala alat Bilin ki ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. İnni Artık Allah'a karşı gelmekten sakının, ve bana itaat edin. Buna karşı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretimi verecek olan ancak alemlerin Rabbidir. Ve Ölçüyü taslamam tamam yapın. Eksik verenlerden olmayın. <gülüyor> Doğru teraziyle tartın. وَزِنُوبِ الْقِسْتِ kâsîl <gülüyor> İnsanların hakkı olan şeyleri kısmayın. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın. kâsîl <gülüyor> ve önceki nesilleri yaratandan korkun. Onlar şöyle dediler. Sen olsa olsa iyice büyülenmiş birisin. KALU <gülüyor> Sen de ancak bizim gibi bir beşersin. Bil ki biz seni ancak yalancılardan biri sayıyoruz. <gülüyor> Şayet doğru sözlülerden sen üstümüze gökten azap yağdır. Suayip, Rabbim yaptıklarınızı en iyi bilendir, dedi. <gülüyor> Velhasıl onu yalancı saydılar da kendilerini o gölge gününün azabı yakalayı verdi gerçekten o muazzam bir günün azabıydı. Bekel bu gafakhun bu ma'ahu yaumul le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 Onu ruhul emin uyarıcılardan olasın diye apaçık Arap diliyle senin kalbine indirmiştir. <Gülüyor> Şüphesiz daha öncekilerin kitaplarında da vardır. Beni İsrail bilginlerinin onu bilmesi onlar için bir delil değil midir? onu Arapça bilmeyenlerden birine indirseydik de bunu onlara o okusaydı yine ona iman etmezlerdi günahkarların kalplerine böyle soktuk. Onun için acıklı azabı görünceye kadar ona iman etmezler. kendileri farkında olmadan ansızın geri verecektir o zaman, ''Bize mühlet verilir mi acaba?'' diyeceklerdir. ''Onlar bizim azabımızı mı çarçabuk istiyorlardı?'' edersin Eğer biz onları yıllarca yaşatıp nimetlerden faydalandırsak sonra tehdit edilmekte oldukları başlarına gelse buni <Sessizlik> faydalandırıldıkları nimetler onlara hiç yarar sağlamayacaktır. <Sessizlik> Biz hiçbir memleketi öğüt vermek üzere uyarıcıları olmadan yok etmemişizdir. Biz zalim değiliz. <Gülüyor> Onu şeytanlar indirmedi <Sessizlik> bu onlara düşmez zaten güçleri de yetmez Şüphesiz onlar vahyi işitmekten uzak tutulmuşlardır. اِنَّهُمْ <gülüyor> عَنِ O halde sakın Allah ile beraber başka Tanrı'ya kulluk edip yalvarma. Sonra... Azap edilenlerden olursun. En yakın akrabanı uyar. El Sana uyanlık minlere kanadını indir Şayet sana karşı gelirlerse de ki, Ben sizin yaptıklarınızdan muhakkak ki uzağım. o mutlak galip ve engin merhamet sahibine güvenip dayan. وَتَوَكَّلْ <Sessizlik> عَلَى O ki kalktığın zaman seni görüyor. Secde edenler arasında dolaşmanı da. Çünkü her şeyi işiten, her şeyi bilen O'dur. Keşanlarınsa kime ineceğini size haber vereyim mi? Onlar günaha, iftiraya düşkün olan herkesin üstüne inerler ala Bunlar kulak verirler ve onların çoğu yalancıdırlar. Şairlere gelince, onlara da sapıklar uyarlar. Onların her vadide başı boş dolaştıklarını ve ''Gerçekte yapmadıkları şeyleri söylediklerini görmedin mi?'' Ancak iman edip iyi işler yapanlar, Allah'ı çok çok ananlar ve haksızlığa uğratıldıklarında kendilerini savunanlar başkadır. Haksızlık edenler hangi dönüşe döndürüleceklerini yakında bileceklerdir. سيعلم الذين ظلموا أن يمو قلبي ينقلب صدق الله Naml Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Tâsîn Bunlar Kur'an'ın apaçık bir kitabın ayetleridir. Bismillahirrahmanirrahim Tâsîn Ve Namazı kılan, zekatı veren ve ahirete de kesin olarak iman eden müminler için bir hidayet rehberi ve bir müjdedir. هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة Şüphesiz biz, ahirete inanmayanların işlerini kendilerine süslü gösterdik. O yüzden bocalar dururlar. İnnellezîne lâ yu'minûne bil âhireti zeyyen İşte bunlar azabı en ağır olanlardır. Ahirette en çok ziyana uğrayacaklar da onlardır. Ula! Şüphesiz ki bu Kur'an, hikmet sahibi ve her şeyi bilen Allah tarafından sana verilmektedir. <Sessizlik> hani Musa, Ailesine şöyle demişti. Gerçekten ben bir ateş gördüm. Size oradan bir haber getireceğim yahut bir ateş parçası getireceğim. Umarım ki ısınırsınız. <Gülüyor> Oraya geldiğinde şöyle seslenildi. Ateşin bulunduğu yerdeki ve çevresindekiler mübarek kılınmıştır. Alemlerin Rabbi olan Allah eksikliklerden münezzehtir. Selam. Ey Musa, iyi bil ki ben mutlak galip ve hikmet sahibi olan Allah'ım. Asanı at. Musa onu yılan gibi deprenir görünce dönüp arkasına bakmadan kaçtı. Ey Musa, korkma çünkü benim huzurumda peygamberler korkmaz. <Sessizlik> Ancak kim haksızlık eder, sonra işlediği kötülük yerine iyilik yaparsa, bilsin ki ben çok bağışlayıcıyım, çok merhamet sahibiyim. <Sessizlik> Elini koynuna sok da kusursuz bembeyaz çıksın. Dokuz mucizeyle Firavun ve kavmine git. Çünkü onlar artık yoldan çıkmış bir kavim olmuşlardır. <gülüyor> dizelerimiz onların gözleri önüne serilince bu apaçık bir büyüdür dediler. Fala. Kendileri de bunlara yakinen inandıkları halde zulüm ve kibirlerinden ötürü onları inkar ettiler. Bozguncuların sonunun nice olduğuna bir bak. Ve <Sessizlik> hamd olsun ki biz Davud'a ve Süleyman'a ilim verdik. Onlar bizi mümin kullarının birçoğundan üstün kılan Allah'a hamd olsun dediler. <gülüyor> Süleyman Davud'a varis oldu ve dedi ki, Ey insanlar! Bize kuş dili öğretildi ve bize her şeyden verildi. Doğrusu bu apaçık bir lütuftur. Süleyman'ın cinlerden, insanlardan ve kuşlardan müteşekkil orduları toplandı. Hepsi bir arada düzenli olarak sevk ediliyordu. <gülüyor>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 Süleyman onun sözünden dolayı gülümsedi ve dedi ki, Ey Rabbim! Beni gerek bana gerekse ana babama verdiğin nimete şükretmeye ve hoşnut olacağın iyi işler yapmaya muvaffak kıl. Rahmetinle beni iyi kulların arasına kat. ları gözden geçirdi ve şöyle dedi Hüd hüdün için göremiyorum Yoksa kayıplara mı karıştı ya bana apaçık bir delil getirecek ya da onun canını iyice yakacağım yahut onu boğazlayacağım. Çok geçmeden gelip, ben dedi, senin bilmediğin bir şeyi öğrendim. Sebeden sana çok doğru bir haber getirdim. Gerçekten onlara hükümdarlık eden, kendisine her şey verilmiş ve büyük bir tahtı olan bir kadınla karşılaştım.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 göklerde ve yerde gizleneni açığa çıkaran, gizlediğinizi ve açıkladığınızı bilen Allah'a secde etmesinler. Büyük arşın sahibi olan Allah'tan başka Tanrı yoktur. La Süleyman Hüdhüd'e dedi ki, Doğru mu söyledin? Yoksa yalancılardan mısın? Bakacağız. Şu mektubumu götür, onu kendilerine ver. Sonra onlardan biraz çekildi. Ne sonuca varacaklarına bak. <gülüyor> Mektubunu alan Beyler, ulular bana çok önemli bir mektup bırakıldı dedi. <gülüyor> Mektup Süleyman'dandır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlamaktadır. İnnehu min Süleymane <gülüyor> ve innehu Bismillahirrahmanirrahim. Bana baş kaldırmayın. Teslimiyet gösterip, Bana gelin diye yazmaktadır. Sonra Melike dedi ki, Beyler, ulular, bu işimde bana bir fikir verin. Siz yanımda olmadan hiçbir işi kestirip atamam. Altyazı <Sessizlik> Eşhedün Onlar şu cevabı verdiler Biz güçlü kuvvetli kimseleriz Zorlu savaş erbabıyız Buyruksa senindir Artık ne buyuracağını sen düşün Kâlû <gülüyor> Ş ile Melike hükümdarlar bir memlekete girdiler mi orayı perişan ederler ve halkının ulularını alçaltırlar. Herhalde onlar da böyle yapacaklardır, dedi. On, <gülüyor> inn Ben onlara bir hediye göndereyim de bakayım elçiler neyle dönecekler. <gülüyor> Elçiler hediyelerle Süleyman'a gelince şöyle dedi. Siz bana mal ile yardım mı ediyorsunuz? Allah'ın bana verdiği size verdiğinden daha iyidir. Hediyenizle siz sevinirsiniz. dön. İyi bilsinler ki kendilerine asla karşı koyamayacakları ordularda gelir, onları muhakkak surette hor ve hakir halde oradan çıkarırız. Süleyman, müşavirlerine dedi ki, ''Ey ulular! Onlar teslimiyet gösterip bana gelmeden önce hanginiz o melikenin tahtını bana getirebilir?'' bir ifrit Sen makamından kalkmadan ben onu sana getiririm Gerçekten bu işe gücüm yeter ve bana güvenebilirsiniz dedi Kitaptan bir ilmi olan kimse ise Gözünü açıp kapamadan ben onu sana getiririm dedi. Süleyman onu Melike'nin tahtını yanı başına yerleşmiş olarak görünce Bu dedi şükür mü edeceğim yoksa nankörlük mü edeceğim diye Beni sınamak üzere Rabbimin lütfundandır. Şükreden ancak kendisi için şükretmiş olur körlük edene gelince o bilsin ki Rabbimin hiçbir şeye ihtiyacı yoktur çok kerem sahibidir. <gülüyor> Alors voilà. dedi ki Onun tahtını bilemeyeceği bir hale getirin. Bakalım tanıyacak mı yoksa tanımayanlar arasında mı olacak? Kâle. Melike gelince senin tahtında böyle mi dendi. O şöyle cevap verdi. Tıpkı o bize daha önce bilgi verilmiş ve biz Müslüman olmuştuk. onu Allah'tan başka taptığı şeyler al koymuştu çünkü kendisi inkarcı bir kavimdendi <Sessizlik> Ona köşke gir dendi. Melike onu görünce derin bir su sandı ve eteğini yukarı çekti. Süleyman, bu billurdan yapılmış şeffaf bir zemindir dedi. Melike dedi ki, Rabbim ben gerçekten kendime yazık etmişim. Süleyman'la beraber alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum. İyi. يبنت طولت وكان شفتع <هذا> dossun ki Allah'a kulluk edin demesi için Semut kavmine kardeşleri Salihi gönderdik hemen birbirleriyle çekişen iki zümre olu verdiler <Sessizlik> Salih dedi ki, Ey kavmim, iyilik dururken niçin kötülüğe koşuyorsunuz? Allah'tan mağfiret dileseniz olmaz mı? Belki size merhamet edilir. Kâle <gülüyor> ya Şöyle dediler. Senin ve beraberindekilerin yüzünden uğursuzluğa uğradık. Salih, size çöken uğursuzluk Allah katında yazılıdır. Hayır, siz imtihana çekilen bir kavimsiniz, dedi. <Gülüyor>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 Biz ailesinin yok edilişi sırasında orada değildik. İnanın ki doğru söylüyoruz diyelim. Aa! Onlar böyle bir tuzak kurdular. Biz de kendileri farkında olmadan onların planlarını alt üst ettik. <Sessizlik> Bak işte tuzaklarının akıbeti nice oldu. Onları da kavimlerini de toptan helak ettik. İşte haksızlıkları yüzünden çökmüş evleri. Anlayan bir kavim için elbette bunda bir ibret vardır. İzlediğiniz <gülüyor> için İman edip Allah'a karşı gelmekten sakınanlarıysa kurtardık. Lut'u da gönderdik. Kavmine şöyle demişti: Göz göre göre Hala o hayasızlığı yapacak mısınız? Walū Siz İlle de kadınları bırakıp, şehvetle erkeklere yaklaşacak mısınız? Doğrusu siz, beyinsizlikte devam ede gelen bir kavimsiniz. <gülüyor> لقم الله قول